Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi'le Alamin. Ve Salatu ve Selamü Aleyh Rasulüna Muhammed ve Aleyhi ve Sahbi İmâgin. Balhamdulillahi Ledi Hidâna Lİ İslam. Min Ümmeti Muhammedin Aleyhi Salatu ve Selam. Balhamdulillahi Ledi Hidâna ve Ma Kullana Lİ أنهدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمتي أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم وقال ربنا تبارك وتعالى في آياته الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم قل bu şekilde, adieu ile Allah'a bıscıra ana ve manıttan. Ve Subhanallah ve ma ana min al-mushrikin tadakallahulazim. Assalamualeyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim, Allah'u u Tealaşetler her birimizi ömrümüz müddetince hayırlara kullansın, elimizden tutsun. E, tabii ki bu dünyadan bir ölümle bir ayrılış söz konusu olduğuna göre akıbetimizi her işte olduğu gibi dünyadan ayrılış akıbetimizde hayr eylesin Müslüman olarak. Yani Tabi hakkımız haddimiz değil bu kadar tembellik üzerimizdeyken ama yine de Allah'tan talebimiz fazlı kereminden rahmetinden dilencilimiz odur ki Sadece Müslüman ölmek değil, Müslümanlık üzere ölmenin en yüksek, en âlâ derecesi olan şehit olarak ölmeyi de Allahu Teala ikram etsin. Malumunuz sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetin hem zayıfına hem güçlüsüne, hem bu işin hakkını verene, vermeye çalışanı hepsine şamilen, kim inandığı dava uğrunda gazi olup, şehit olup, neticeyi almazsa veyahutta en azından Allah yolunda ölmeyi, şehit olmayı Allah'tan talep etmez, istemezse bu bir çeşit münafıklık üzerine yani dinine tam inanmamış insanlar gibi o türden bir e, Allah göstermesini yapıyla ölür, Allah'a kavuşur buyurmuştur ki bunun zannediyorum bu sözün altyapısını teşkil eden ayet-i kerime sureyi Hucurat diyebildiğimiz Ahlak Suresi özellikle Müminlerin peygamberlerine davranışını düzenleyen, müminlerin birbirine, birbirine davranış ve münasebetini de en güzel hale getirmeye çalışan bir sure olduğu için adına Ahlak suresi de denilen. Hucurat suresindeki şu ayettir bu işin altyapısı. Allahu Teala Hazretleri ayrıyeten ahlakımızı, sevgili peygamberimizin de ahlak kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'e özellikle ahlak suresi diye tarif ettiğimiz Sure-i ölçülere benzesin, yardımcımız olsun. Amin. Bismillah o ayet-i kerime. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ ve cehadu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah ve ulakehum sadiqun sadaka Allahu lazim ayeti kerimesidir. Allahu Teala Hazretleri buyuruyorlar ki müminler ancak ve ancak o kimselerdir ki Allah'a inandıktan sonra Allah'a Resulüne inandıktan sonra bu inançlarında hiç şüpheye düşmediler. Yani bu, bu inançları uğrunda çok rahat bir şekilde beklemeden tıkanmadan canlarını verecek kadar bu işin doğruluğuna ve bu işin maddi manevi getirisine tam inandılar. reip şüphe ve tereddüt iç problemleri demek olduğuna göre şüphesiz inancın. Dışa vurumu da nasıl taku etti? Nasıl gerçekleşti? O da vecâhedû bi emvâlihim ve enfüsihim fi sebilillah. Mallarını da canlarını da Allah'ın verdiği mal ve Allah'ın verdiği can. Allah'ın verdiği cana inanıyoruz da biz değerli kardeşlerim. Malı Allah'ın verdiği konusunda biraz tıkanıklığımız var. Yani o konuda biraz Karun gibi düşünenlerimiz de oluyor diyor bazı insanlar Karun'un sözüdür sure-i kasasta bu ilmi ben kendimdeki bilgiyle edindim kendi alın terim göz nurum mücadelem eforum gayretim biz burada neler çekti gitti gibi işi fail olarak hep kendisinin gerçekleştirdiğini bu işin e, veren alanı da kendi elinin beyninin olduğunu söyleyenler var bu yapı iyi bir yapı değil yani kendi mesainizi inkar etmiyoruz onun Varlığı zaten ortada her şeyle siz varsınız ve çalışmanız da ortada ancak... Suren Nur'da Allahu Teala Hazretleri'nin bu konuda ve benzer konularda size ışık olabileceğine inandığım çok tatlı çok böyle ince bir anlatımı var. Buyuruyor ki sevgili Allah'ımız köle azadı hususunda onlara e, onların özgürlüklerini almalarına yardımcı olunmasını öğütler, teşvik eder ve onu primlendirirken Allahu Teala Hazretleri ve "Atuhum mim malillahi atakum buyurmuştur. Dikkat ederseniz Allah yolunda hani Allah'ın verdiği canı Allah'tan esirgemenin yanı sıra Allah yolunda malımızı da Allah'ın vermiş olduğu dünyalık ikramlarında o uğurda seferber etmemizi imanın İslam'ın sadakatiyle özdeşleştiren bu ayet-i kerimeden Allah yolunda mal vermek hususundaki tıkanıklığı aşmamıza yardımcı olacak bir anlatım olarak bu ayet-i kerimeyi tercih ettim sevgili Allah'ımız buyuruyor ki ve atuhum onlara veriniz min malillahi Allah'ın malından veriniz yani sizin kendi malınızdan bir şey istemiyorum diyorlar. sizin malınız sizde kalsın sizin malınız sizde kalsın ben Allah olarak min malillah bak isim tamlamasıdır Burası tabii bir dil bilgisi e, okulu değil. Bu e, size ben Arapça öğretiyor değilim ama yani konuya daha sıcak, daha samimi, daha sarılıcı olmanız için böyle söylüyorum. Malillah Allah'ın malı. Allah'ın malından veriniz diyor Allahu Teala hazretleri. Ellevi öyle bir mal ki ata verdi size. Allah'ın size vermiş olduğu o mal var ya işte benim verdiğim maldan verin onlara diyor Allahu Teala Hazretleri. Çok basit bir anlatımla, kolaylaştırmış bir örnekle babasınız evladınıza iyi bir para, iyi bir harçlık veriyorsun. Oğlum sana verdiğim işte şu kadar paradan biraz da kardeşine ver. Biraz da arkadaşları ikramda bulun. Bencil olma, cimri olma. Bunu sana veren benim. Babayın parasından harcıyorsun evladım. Lütfen gibi kendisini uyarırsınız. Kendi malınız, paranız olduğunu ona hissettirir, hissat edersiniz. Allahu Teala Hazretleri de bir daha söylüyorum sevgili zenginler, sevgili orta gelirler veyahut da fukarayı olup da üç beş cihazı olanlar sevgili Allah'ımızın bu sözünü bir daha dinlese sevinirim. Yani kendilerde de sevinir aslında yani hat bilme bakımından ve Allah'ın malını Allah adına Allah'tan ve Allah adına işlerden kıskanma noktasında problem yaşayan insanlar elleri parmakları zamklı, bantlı, Japon yapıştırıcılı olan insanlar, cebinde yılan akrep gezenler Allah'ın malını Allah tan kıskanan tiplere bir daha yol açıcı iyi bir kanalizatör veyahutta ne bileyim yol açıcı bir cisim olur zannediyorum. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki ve atuhum mimmalillahi lazi atakum. Sevgili kullarım Hani size Allah olarak Rabbiniz olarak rezzak er rezzaku celle celaluhu olarak bir para vermiştim ya bir dünyalık nimet vermiştim ya işte ondan benim kullarıma verin ve esirgemeyin diyor sevgili Allah'ımız. 1980 Büyükşehir Belediyesi'nin altında Hoşkadem ismiyle maruf camide imamım. Şile, Sarıyer'den sonra oraya atanmışım. İstanbul Hukuk'ta öğrenciyim. Çok böyle garip kıyafetlerle o okula gidiyorum. Çok da dikkat çeken bir görüntüye, fotoğrafa sahibim. Ee, o dönemde yeni yeni öğrenci evlerine, daha talebe yurtlarına sohbetlere gidiyorum. Burnumun dibine ilim yayma Cemiyetinin yurdu var. Oraya da sohbete gidiyorum. Aynı okulda okuyan arkadaşlarımızın organizesiyle. İskenderpaşa cemaatine bağlı yurtlarda ve diğer e, sempatizanımız olan bizim usul ve uslubumuzu kendilerine yararlı gören arkadaşlarla güzel bir çalışma yürütüyoruz. O dönemde Boğaziçi Üniversitesi'nden bir grup e, bizim camide özel ders talebinde bulundu ve başladık. Ve tabii ben onlara... Normal bir Arapça öğretmenini yapmıyorum sadece elimize Celale'nin tefsirini aldık ben işte gücüm ne kadarsa ne kadar Allah bana ilim vermişse o kadarcık dağarcığıma göre açıyorum onlara yarar alınmaya çalışıyorum. Onlardan birisi de o dönemde iş adam oldu yani dünyalık nimete Allah onu gömdü güzel imkanlara ikramlara Allah onu boğdu. İlk defa bir hayır için o kardeşimize yardımcı olmasını hayatımda ilk defa öyle hatırlıyorum. Yani varlıklı bir cami cemaatime hayırlı bir iş için belki öğrenciler vardı çevremde o yurtlardaki çalışmalarım sırasında kendileri adına belki birileri adına burs istemiş olabilirim geçmiş günler 1980 arkadaşa bu konuyu götürürken e, o derslerde geçmiş olacak ki yani benim öğrettiğim konuları benden daha iyi hazmetmiş bana satacak kadar da onu geliştirmiş arkadaşım dedi ki hoca hoca dedi ben sana şu Allah malından şu Allah malı kadar meblağı veriyorum artık sen düşün diyerekten yani devletin topladığı vergileri birilerinin içedip batık bankalara dönüştürdüğü kredi yolsuna dönüştürdüğü kendi yandaşlarına peşkeş çekip ee, hani tüy bitmedik yetimleri istismar eden işler yaptığı gibi e, biz de tabi Allah Allah diyerek cami dernekleri, vakıflar olarak veya da diğer hayır platformları, organizasyonları olarak bir takım toplamaları yani yanlış yönlendirirsek, yanlış sarf edersek, Allahu Teala Hazretler'in topuzunu başımızda hissettirici bir ifade olarak hiç unutmam. O gündür, bugündür Allah ondan bol kepçe razı olsun diyeyim. Ne diyeyim? Şimdi ünlü bir iş adamı oldun. İnşallah aynı istikamette, o da aynı kafada mantalitede ve mantıkta devam ediyordur. Dedi ki hoca hoca sana Allah malından şu kadar veriyorum bahsettiğin yere ulaşacağını umuyorum. Ona göre dedi ben inşallah ulaştırırım ederim ne demek falan filan gibi birkaç bol laflar etmişsem de ben karışmam dedi böyle çok da az konuşan çok dinleyen bir tipti. Benim tam terzime. Allah benim de dinleme kabiliyetimi çok geliştirsin. Sizinkiler de inşallah hayırlı sözlere açık bir eylesin cümlemizi. Ben sana Allah malından diyorum dedi. Bu benim param değil. Allah'ın parası ve Allah'ın bana vermiş olduğu paranın zekat kısmıdır. Ona göre vekaleten gerekli yerler vereceğini umuyorum diyerekten beni o zamana, o zamana kadarki hocalık hayatımda en etkili ve gerçekten ondan sonraki işlerimde zannediyorum beni yönlendirmede çok tesirli bir vaazını yapmış oldu cami cemaati tazecik bir üniversiteli genç o caminin imamına ki o söz hep aklıma gelir. O mübarek sureyi nur okurken atuhum mimma lillazi hemen oraya gelirim. O arkadaşımın ismini verip reklam yapmak, ne şirket ne kendi reklamını yapmak istemem. Bu söz hep bana e, onu hatırlatır ve onunla alakalı tabii ki o sözün manevi ve muhteviyatını hatırlatır. Şimdi Allahu Teala Hazretleri samimi hani Şehitliği talep etmeden Allah yolunda malıyla canıyla çalışıp çabalayıp sonunda da o yolda ölmeyi aradan istemeyen insan münafıklıktan Allah'a tam inanmamış, yüreğine iman tam yerleşmemiş tipler var ya onlardan bir tür üzere ölür diyen Peygamber Efendimizin bu mübarek sözünün dayandığı ayet kelimeyi okurken bunu da yan söylemiş oldum. Allahu Teala Hazretleri benim kullarıma size vermiş olduğum Maldan zekat gibi sadaka gibi borç para gibi hibe gibi bu tür infakları ikramları aman ola ki ihmal etmeyin diyor sevgili Allah'ımız evlada verilen haçlık veyahut da kendi şirketinizin e, veznesine teslim ettiğiniz para gibi oğlum bizim şirketin kasasından şuna şu kadar ver diyen birisi nasıl vezne e, görevi, ödeme görevi veyahut da muhtemetlik işi yapan kimse, patronların veyahut da çalıştığı kurumun yetkilileri kimse onlara muhalefet etmesi, onları dinlememesi söz konusu olamadığı gibi Allahu Teala Hazretleri de eğer biz Karun gibi düşünmüyorsak yani Hz. Musa'lara kızıl bayrak açan onun gönderen Allah'a kızıl bayrak açan, yani Allah'ın indirdiğini reddeden, Allah'ın gönderdiğini reddeden, Allah'tan gelen programa kapalı ama her türlü beşeri yapıya açık bir tip değilsek Allah'a ve ahiret günü adam gibi inanıyorsak bizdeki her türlü imkan ve ikram Allah vergisidir diye inanmak. Yanı sıra aklınızda içine koyun, yanı sıra gayretinizi içine koyun, yanı sıra başka türlü esbabı da içine koyarak. Hepsini KDV'lendirerek böyle düşünmeniz daha uygun daha makuldür zannediyorum dersin seyrinde yine akış kısmında gündemimde olduğu için başka yönünü ele alacağım. Yusuf peygamberin örneğin Mısır'da çok önemli bir makama yerleştirilmesi de onun kendi geçmişindeki tertemiz mis gibi bir temiz tecrübe yani temiz bir background diyorlar şimdi öyle bir olaydan daha az ya da Allah'ın bizzat kendi fazlu keremi ve tasarruf olduğunu düşünmemiz gibi ki çok e, cilveli bir hayata sahiptir. Kuyulardaki yaşamını Allah Teala ele alıyor biliyorsunuz. Çok basit ve ucuz rakamlara köle pazarında Femenin bahsin çok ucuz meta çok ucuz kamlara satılışını ele alıyor saraydaki o saray entrikaları biliyorsunuz o tür çok entrikalar dolan baş işler olur siyasette ve sarayda çok acayip dolan başlı işler olur oradaki başına gelen acı olaylardan sonra hapisler, zindanlar vesaire sonunda Allahü Teala onu öyle ediyor böyle ediyor ama kendisinin o güzel sabırları ve o kalitesi kendisinden beklenenden daha üstün bir e, netice ortaya koyuşu. Hepsi birbirinden e, üstün ve güzel şeyler. Ama neticeyi kelam haslı meram sözü Allah'a dayayarak konuşursak ki her zaman yapacağımız yaptığımız işte odur inşallah. Fukezalike mekkena liyusufa fil ard buyuruyor sevgili Allah'ımız. Öyle oldu, böyle oldu. Neticede işte böylece kullarım Hazreti Yusuf'umuzu ee, Mısır arzına o memleketin çok önemli bir yerine makamına yerleştirdik ona çok büyük bir iktidar teslim ettik temkin diyor sevgili Allah'ımız. Başka türlü bir iktidar yani şu, şu andaki iktidardaki gerek hükümet olarak iktidar olsun gerekse efendim insanların e, muktedir olduğu parayla iktidar sürdüren e, paranın Açılımlar olan medya patronlarının iktidarları olsun veya da Allah-u Teala hasretlerinin e, kendilerine e, makam ve yetki verdiği insanlar da Allah'ın e, kendilerine sunduğu imkanları öyle veya böyle kullanan insanlar da bunu bu ayeti yandan dinlemesi kendileri için menfaati nedir? Kendileri için daha uygun sonuçlar, dünya hayat, karlı neticeler onlara sağlar öyle umuyorum. Allah-u Teala Hazretleri genelde iktidar sahiplerinin de el alan ama gerçekten yani iktidarını gücünü bu güç söz gücü olabilir bu bu iş bu güç kalem gücü olabilir bu iş ne bileyim ekrandaki görsel medya gücü olabilir yazılı medya gücü olabilir para gücünün ki bizzat kendisi olabilir ne bileyim bir makam gücü olur. Ve benzer güçleri değerlendirebilirsiniz Mevla Teala Hazretleri Bir noktaya getirdiği insanları el alırken Bismillah İmmekennahum İmmekennahum fil arz O Rabbim Allah dediği için sürgün yiyen. Ve çeşitli hayatın cilvelerini yaşayan o insanlar Netice itibariyle Allahu Teala Hazretlerinin getirdiği bir nokta Temkin ve iktidar noktası Mevla onlara bir gün iktidar verirsek eğer diyor Ekamü salatı yapacaklarını söyleyin ben Özgür ortamda rahat rahat huzuru kalbiyle ile özene bezene benim beğeneceğim şekilde namazlarını tam kılarlar İki Ve ateüz zekate eğer bu iktidarları bir yerlere gelmeleri parasal bir geliş ise dünyalık bir geliş ise o dünyalıklarından örneğindir Allah zekatlarını seve seve verir ki zekat vermek biliyorsunuz zekat bir sınır kilometrede bir sınır taşıdır sınır bir başlangıçtır zekatını veren insan cimri değildir diyor peygamberimiz ama cömerttir diyemiyor bak zekatını veren insan cimri değildir ama cömerttir demiyor. Bazı insanlara kafir denilemediği için Müslüman denildiği gibi adama kafir diyemiyorsunuz. Müslüman diyorsunuz. Bir adama yani ölmediği için yaşıyor diyorsun ama da adamca sürünüyor, çok perişan vaziyette, her yönden vurgun yemiş, sadece nefes alışverişi var. Komadaki bir insan düşünün ki i̇mam Gazali'nin çok güzel ama ama çok güzel yine de çok güzel bir ifadesi var. İbadet etmeyen bak Allah'a istediği temel ödevleri, görevleri yapmayan bir adam adamı ele alıyor. Ahlakı bozuk, ibadet dünyası harap. Ne bileyim, mahlukata faydası olmayan böylesi bitip son derece sağlıklı, son derece işi tıkırında, son derece konumlu, vizyonlu vesaire olsa da o adamı öyle güzel bir anlatımı var ki ibadetten uzak, ahlakı bozuk Allah için güzel hizmet üretmeyen adam komadaki hasta gibidir diyor. O zaman bitkisel hayat falan gündemde değil tabii ki yoğun bakım falan e, tıp teknolojisi o noktada değil. Bu yüzden e, koma diyoruz biz. Yani muhtazar son nefesini alıp falan ama bir türlü ölemeyen hasta diyorlar muhtazara da. Ölüme hazırlanmış insan anlamında. Sadece nefes. Alıp veren bütün organları aletlere bağlanmış bilgisayara bağlanmış sadece o ekrandaki grafik iniş çıkışlar. İniş çıkışlardan dolayı hayatta olduğu belli olan hasta gibi. Hiçbir organı işe yaramıyor. Gözü Allah için görmüyor. Kulağı Allah için bakmıyor. Dili Allah için konuşmuyor. Kafayı Allah için çalıştırmıyor. Şeytanlık, fetvazlık o biçim. Kafayı Allah için çalıştırmıyor. Elini Allah için verip almıyor. Allah için elini kullanmıyor. Allah için ayağını kullanmıyor. Mevla'nın verdiği imkanları, fırsatları Allah adına ondan sevap umarak, onun rızasını, cennetini, cemalini bekleyerek, Allah Allah'ın kendisine teklif ettiği o büyük teklifler adına bile kıvıldamıyor böyle bir adam komada can çekişen bir adam değil de nedir ya? Onun için yani çok güzel bir ifade ibadet etmeyen bir insan ahlakı bozuk bir insan ve kainata faydalı mahlukata faydalı olmayan bir insan komada can çekişen bir adam gibidir ne kadar sağlıklı olursan beş para yetmez o adam diyor böyle bir anlatım var demek ki değerli kıymetli kardeşlerim biz her şeyimizde her şeyimizde faydalı olmayan komadaki bir insan değil de işe yarayan bir insan olmaya bakacağız. Ee, bu tarifler ve bu tanımlar bize biraz yol gösterecek. Yani Mevla'nın verdiğini Mevla'dan saklamayan bir insan işte zekat veren adam evet kendisine cimri diyemezsiniz. Yani zekatını verdiği için böyle bir şey çok büyük bir başarı sayılır ama cömerttir de diyemezsiniz infak edecek, ikram edecek, sadaka verecek, borç para verecek, sıkındaki insanlara yardımcı olacak bu tür yapıdan sonra bu caza cömert diyebilirsiniz. Ki Allah'ın Resulü'nün ikinci anlatımı bu sözlere yol açıyor. Ben kendi kendime bu konuyu böyle gelin güvey olarak söylemiyorum. Zaten zırvayla da veyahut da müfrit ifadelerle de zayıf rivayet. Lerde pek işim olmaz elimden geldiği kadar çok güzel örnekler hatta aşure günü o kadar çok sevaplı ameller vardı ki ben onları söylemekte tıkandım çünkü yani kaynağı konusunda yarın bana soracaksınız ben de kemküm edeceğim biliyorum ben yani böyle kemküm edeceğim ıhınıp sıkınacağım şeyleri de pek söylememeye çalışıyorum ki içim gidiyor aslında yani o kadar güzel sevaplı ameller var ki ne diyeyim efendim o o sevaplı ameller o güzel amelleri içim gidiyor yapmaya çalışıyorum aslında kendim gizli gizli ama yani her şeyi arkasındaki Arkasında çok sağlam deliller yoksa altta Buhari, Müslim imzaları, Kütüb-i Sitte, Kütüb-i imzaları yoksa Gerçekten e, muhteber bir ilim adamının da ifadesi yoksa çok rahat, çok cömert olamıyorum. Bu yüzden anlattığım şeylerin gerisinde Allahu Teala Hazretleri'nin, onun Resulü'nün sözleri devredeyse o zaman kıymet veririm ki bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, bu konuyu sizin önünüze daha rahat çarşaflayan, anlamanıza ve yaşamanıza kolaylık sağlayan La hasede illa fitnetin hadis-i şerifidir. Benzerleri de var. Mesela bu hadis-i şerifin e, Kur'an'daki sureyi Bakara'daki rampas olan ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ellediğine yunfikune emvalehun billeyli ve nehari sirran ve alaniyeten bu ayet-i kerime müthiş bir ayet. Bunlar için ecirlerinin bol olduğu, hiçbir korkunun tasarının olmadığı anlatılıyor. Mallarını gece demeyen, gündüz demeyen, gizli demeyen, açık demeyen, infak eden, ikram eden, hayra, hasenata, böyle yani ne bileyim kerem evi, varlık evi, yani ikram evi olaraktan kullananlara korku yok, üzüntü yok, onlara ecirler çok büyük diyor Yüce Allahu Teala Hazretleri. Yani eşim Trabzonlu olduğu için oflu o bölgedeki yaylaları geçen senelerde iki sene önce gezmiştik. Kuşmer diye bir yaylaya gittik. Orada yazsı cemaat olduk. Son derece yaz mevsimine rağmen titriyecek derece üşüdüğümüz bir yaylada yaşlığı ve tarafında oturan bir tane Laz hacı bizi evine kadar zorla aldı, apar topar götürdü ve tahtadan geniş mi geniş bir sofra kurdu. Hemen yayla da olabilecek işte yine enisamı sütüydü, peyniriydi, mincisiydi. Benzer şeyleri aparatif bir şekilde, hızlı bir şekilde getirdi. Çay hariç diğer sıcak içecek türlerini önümüze koydu ve dedi ki. Bu sofra zannetmeyin ki benim soframdan rahmetlik babam onun da babası bizim soframız sabah namazını kıldıktan sonra cami cemaati veyahut da köye gelen misafirlere açılırmış soframız ancak yatçıdan sonra yatıncaya kadar kalırmış. Üstündeki e, yiyecekler değişir bir de sofranın etrafında dizilen halk değişirmiş. Yani eskiden duyardım da bu kadar iyi anlamamıştım. Sofrasımız sofrası açık adam, cebi e, açık adam, gönlü açık adam derlerdi. Bunlardan sofrası açık olan benim daha çok menfaatim olduğu için o akşam özellikle çok ikrama geçen bir manzaraydı. Paranız da işe yaramıyor çünkü daha başındasınız satın alacağınız bir şey yok. Paranızın geçmediği bir yerdesiniz herkes varlıklı yaylak insanlar. Çaylak aylak demiyorum yaylak insanlar yani İstanbul ve benzeri illerde varlık sahibi insanların yazdan yaza gittiği değerli e, insanların oturduğu bir yer orada paranızın da söz sahibi olmadığı bir adrestesiniz ne güzel adamcağız alıyor sofrasına koyuyor ve diyor ki bizim yayladan rahmetliklerden kalma bir güzel adetimiz severek isteyerek yaptığımız yani havacı var bonkerlik gösteresi için değil. Yani böyle terbiye almış atalarımızdan bizim soframız 24 saat açıktır. Sofra hiç kalkmaz. Ancak sofranın üstündeki ürünler kalkar, çevresindeki halk kalkar. Açık sofralı bir insan. Yunfiqune emvaleh billeyli ven nahar. Allah'ın verdiği malı infak eden, ikram eden, gece demeyen, gündüz demeyen bir adam olmak. İşte cömertlik böyle olur. Yani zekatını kıl payı veren kırtta biri o da cehenneme girmemek için, dinin temeli olduğu için veren bir tıkanık bir adam değil de yarın alnına çıplak alnına metalleştirilmiş o paraların basılmasından korkuna veya da yanlarına sırtına ve göğsüne zekatı verilmeyen para Müslümanlara konuşuyorum. Korkmasın vergi kaçıranlar veyahut başka insanlar yaptığı işlere ter, e, işareten e, remzen konuşmuyorum. Bu Allah'a ve ahiret günü anan Türk'tür, Arap'tır, Efendim İngiliz'dir, Almandır. Mümini konuşuyorum ben Allah'a inanan öldükten sonra Allah'ın kendisini tekrar diltip iyiliğini ödemek, kötülüğünü af veya cezaya dönüştürecek bir yapıya inanan insan, geceli gündüzlü infaktan, ikramdan e, böyle payını alan insandır arkadaşlar. Mevla diyor ki bunlar gece gündüz açık izlemez, sofraları açıktır, cepları açıktır, gönüller açıktır, bonken insanlardır. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam da yani açlık sınırı gibi cimrilikle ve cömertlik sınırında yaşayan ancak zekatını kıl payı, o da ne bileyim yani en düşük düzeyden depo malı mı, vitrin malı mı artık yani kendisinin alamayacağı şeyleri mi veriyor? Veyahut efendim yani verirken nasıl veriyor, fakirimi eziyor, garibimi üzüyor o da belli değil. Yani minnet bilecekken böyle bir ibadeti kendisine bu ibadeti yapmaya vesile olan kişi veya kuruluşları onurlandıracağını ödüllendireceğini ki sizin yükünüzü birisi üstlerinizde sizin bir sorunuzu çözse ne kadar minnettar olursunuz değil mi efendim? Yani namaz kılacakken size birisi seccade zik zikredecekseniz tesbih verse, Kur'an okuyacağınız sırada bir Kur'an uzatsa sizin yapacağınız bir ibadetin uygulamasına yardımcı olsa, hacca giderken sizi oraya kadar götürse, haç işine kılavuzluk yapsa vesaire gibi. Yani Allah adına yapacağınız bir işin uygulama alanını, sahasını oluşturan adama minnettar olmaz mısınız? Örtünmek için e, böyle bir şey gerek duyduğunuzda inancınız, imanız gereği örtünürken size birisi başörtü uzatsa veyahut da giyeceğiniz dış cephe kıyafetiniz neyse artık onu uzatsa çarşafdır, havayedir artık neyse onu uzatırken, böyle bir ikramda bulunken nasıl minnettar olursunuz? Yani zekatınızı alan, hayrınızı alan insana da benzer minnettarlık söz konusu olmalıdır. Teşekkür edilmelidir. Allah rahmet eylesin atalarımızın müminlerine, iyisine, kötüsüne, müminlerine. Yenilene de hidayet versin ve hayır ve hak üzere geliştirsin. Misafir olarak ağırladıkları insanlara Osmanlı terbiyesi, Osmanlı beyefendisinin uygulaması. Kendilerine izzetü ikramda son derece güler yüz tatlı değil Allah'ın verdiğini kuldan esirgemeyen bir e, servis ...ağından sonra duvardan duvara... ...halı gibi sofralardan kalkarken... ...o cemaat ayrılışı sırasında... ...bir kesenin içine birkaç akçe koyarlar... ...efendim evinizden kalktınız... ...konağımızı şereflendirdiniz... ...bize böyle bir hizmet... ...imkanı ve fırsatı sundunuz... ...onurlandırdınız, şereflendirdiniz... ...minnettar olduk efendim... ...dişiniz yoruldu, ağzınız yoruldu diyerek... ...bir de diş kirazı verilermiş... ...yani gelen insanların oraya kadar gelmesini... ...bir zahmet kabul ederler... ...yemelerini, çenelerini bir yorulması... ...kabul ederler... Ve bu hareketi bir onur, gurur ve şeref sayarlar. Gerçekten ama diş kirazı basit bir işlem değil. Çıkarken de onlara bir keselerine birkaç kuruş sembolik doza rakam koyarlar. Bu da efendim zatı şahaneyi devletlilerinizin diş kirasıdır diye öyle verir gönderilermiş. Bu konuyu günümüz eskisine hayranla günümüz hocalarından değerli çok kıymetli isim adres verip ben reklamlara girmek istemiyorum. Reklamlara benden sonra girer, girer bu kanal zannediyorum. Bunu öğrenmiş şimdi davet ettiği kimselere aynı e, atalarının o güzel adetini uyguladığını söylediler. Çok sevindim yani mutlu oldum. Önemli insanlar arkadaşlarını çağırıyor. İkram ettikten sonra e, çok mutlu olduğunu, bu e, iştiraklerinden dolayı onurlandıklarını, şeref duyduklarını giderken de lütfen şunu da ikramız olarak kabul edin deyip böyle bir mini bir zarf ve YTL türünden zannediyorum. Yeni ve sıfır kilometre paralardan bir şeyler koyduğunu duymuştum. İkram adam olmak, infak adam olmak yani öyle maruf ehli iyilik ehli olarak bilmek ne kadar büyük şeref ne kadar büyük bir nimettir değil mi efendim yani ne kaybederiz ki? İmrenilen bir adam olmak varken niye iğrenilen bir adam olalım değil mi? İmrenilen, heves edilen, Allah bana da bir imkan verirse ben de şunun gibi cömert olacağım, bonker olacağım, ikramcı, infakçı olacağım. Bana da Allah bir ilim verirse gece demeyeceğim, gündüz demeyeceğim, yazacağım, çizeceğim, anlatacağım, yalvaracağım, öğreteceğim bu milletin. Misyonelerin elinden kurtaracağım bu milleti, dinsiz imans yapanların elinden kurtarmaya çalışacağım bu milleti tekrar aslına rücu ettirip yani günün yani muasır medeniyet seviyesi denilen çağdaş efendim uygarlık seviyesine çıkmaları noktasında tamam, güle güle Allah yol selametle versin ama... Köküne bağlı, özüne bağlı, sözüne bağlı, sözden kasıt la ilahe illallah tevhidine bağlı bir yapıya bir dokuya bunları kavuşturacağım diyerekten himmetli, hizmetli, gayretli bir ilim adamı olmayı arzulamak, böyle bir hevesin aşkın adam olmak değil mi? Gıpta şey değil mi sizce? Ki peygamberimiz bu alana sizi çekmeye çalışıyor. Ki konuma yaklaştım. Bu alana çekmeye çalışıyor. Nasıl bir çekiş? Şu iki insana mutlaka gıpta edilmelidir. Mutlaka parmak ısır Bunlar parmak ısırtırmalıdır. Ve siz de onlar gibi olmaya bir peygamber konuşuyor. Kim konuştuğunu bir düşünün lütfen. Bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yücel Resul'ün demecidir. Racül'ün atâullâhul Kur'an Ev te iki rivayeti birleştirerek söylüyorum. Allahan kendisine ilim verdiği, Kur'an dediğine göre birinci rivayette Kur'an ilim, Kur'an ilimleri, Kur'an'ın yavruları gibi görüyorum ben. Hadisler onu açmaya yardımcı oluyor, hizmet ediyor Kur'an'a. E, ulema ve meşayihin sözleri de, da yine Kur'an'a hizmet için var, hadislere hizmet için var. Bu çizgide insanları yürek olarak inceltmek, masivanın baskısından kurtarmak, Allah'a özgürleştirmek, bütün varlıkların tesirinden, hatta ibadetlerin cennet beklentisinden bile kurtararak sırf Allah'a Allah için tapınmanın hizmetini verdirmek için çalışan bir tasavvuf hizmetteki şirkten ayıklanmış tertemiz mis gibi kamil mükemmel bir mürşidi kamil gözetim ve denetiminde Allah'a doğru seyri sülük eden bir yapı bir dokun Allah'ın kendilerine verdiği ilim Kur'an ilmi ve onun yavruları diyorum Kur'an ana ümmül kitap diğer ilimler onun ürünleri yavruları hadis-i şerifler efendim, iştihatlar daha sonra efendim ne bileyim bu kaynakların güzel e, önümüze koyduğu e, herkesin anlayabileceği dillere indirmiş ilmihal bilgileri vesaire gibi sevgili kardeşlerim bunlarla meşgul olan bir adam ve etrafen gece ve gündüz demeden bununla ilgileniyor yani sadece ben 15 dakikalık Standart okurum. Bir de efendim yaz kurslarında diyanetin müfettişleri veya da müftüm takip etmezse e, okutmam ama onlar takip ediyor anlamında memur kafası zihniyetiyle sadece yaz kurslarında birkaç talebe okuturum. Kimisinden para alırım, kimisinden böyle efendim hediye beklerim vesaire icazet törenlerinde hocanız da görün derim mantığıyla değil de. Veyahut da bir mevlid hatimde iki kelamlar dua ile vesaire sokuşturma anlamında değil arkadaşlar, bu millet size teslim edilmiştir, ne derseniz deyin. Her şeye ve evet her şeye rağmen bu millet size hocam diye saygı gösteriyor, yemeğin en güzelini önünüze koyuyor, Önünün, önünüzde düğmeleri, ceketini cübbesini düğmeliyor, saygı ve ihtiramda kusur etmemeye çalışıyor. Hocaya dudak bükenle öyle kaş gözle ezmeye çalışan onları değişik görülmeyen kesimi konuşmuyorum. Ben Müslümanların yani Hristiyanların papazına saygısını konuşuyorum. Müslümanların hocasına saygısını konuşuyorum arkadaşlar. Yani bir satanistin kendi inanç önderlerine bağlılığını konuşuyorum. Bir Yahu, Hindunun baş, baş Hindü'ye bir ne bileyim... E, o ülkenin ünlü sihirlerinin baş gösterdiği saygıyı konuşur gibi Müslümanın kendi din hizmetini üstlenen böyle bir ilmiye sınıfına olan tazimini saygısını konuşur. Yine de bu millet size hocam diyerekten hocam kelimesiyle sonra bir M eki getirerek sahip olma anlamında güzel saygı gösteriyorlar. Sizin Kur'an'ınızı huşu ile dinliyorlar. Anlattığınız şeye tepki bile göstermiyorlar. Çocuklarının kulağını ezan okunuyor, kahmet getiriyorsun. Daha doğumunda Annelerin kucağındayken çocuklarla tanışıyorsunuz, sünnetinde bulunuyorsunuz, daha sonra efendim yaz kurslarında önünüze geliyor yavrular ne bileyim efendim askere uğurlama mevlidinde bulunuyorsunuz ve hatta en bir toplantısına katılıyor, nişanına, nikahında oluyor, düğününde, cenazesinde vesairesinde birçok aşamalarda bu millet ile yüz yüze, göz göze oluyorsunuz. Ne olur yani iki kelam etseniz, bir hadis-i sıkıştırsanız cenaze merasimine sadece er kişiniyetine nasıl bilirsiniz, Fatiha göndermesi yerine bu tabutun içindekinden biraz bahsetseniz, milleti tabutun içine koyacak bir düşünceye bir alnına getirmeye çalışsanız mezarlık başında toplanan halka bir iki kelime sokuştursanız düğünlerinde derneklerinde diyelim hoşunuza gitmeyen bir gayri İslami düğüne bile gitseniz o arada size e, bir fırsat tanındığında çalgılar sustuğunda bunun doğru olmadığını yani mutlu olmanın yolu her alanda her sahada Allah'ı dinlemek olduğunu ama Allah'a dinlerken halkı da ezmeden üzmeden usulü dairesinde halkı da hesaba katarak çok usta bir şekilde bu iş yapmaları gerektiğini hatırlarsanız arz ne kaybedersiniz ki Bugün Diyanet Camiası'ndaki hocalarımız, ister müftümüz, vaizimiz, hatimiz, öğretmenlerimiz, o ki ders veren milliyetin bünyesindeki din kültürü ve ahlakı muallimlerimiz... Özel sektördeki değişik cemaatlerdeki hizmet veren ve yine milletin kusura bakmayın birisi milletten toplanan vergiyle maaşlandan hocalar öbürü de milletten toplanan Ramazan'da bayramda himmet toplantılarında yani milletten alınan paralarla karınlarını doyuran sırtlarına elbise altlarına efendim araba ayaklarına potin alan o insanlar acaba bu milletten aldıklarını ne zaman adam gibi ödemeyi düşünüyorlar. Bu büyük ezikliğin altından kalkıp şaha kalkmış bir aslan gibi, şaha kalkmış bir at gibi bağışlayın. Yani ifademdeki sözcüklerin size dokunan taraflarından özür dileyerek bunu söylüyorum. Yani bu millete ne zaman ödemeye geçeceğiz biz? Hep alan birisi mi olacağız? Toprak önce alıyor, suyu alıyor, tohumu alıyor. Efendim gübreyi alıyor ama daha sonra kucak kucak insanlara geri veriyor. Ağaçlar önce sulanıyor, efendim budanıyor, belik kireçleniyor, ilaç ama kasak kasas size şeftali vermiyorum yani bütün varlıklar böyle değil mi alma dönemi var verme dönemi var biz hep alan el olacağız ne zaman veren el veren az olacağız yani ulama sınıfı veya da kendisini öyle gören ben hocayım sıfatıyla insanların önüne dikilen kimselerin hepsine ile ister ilahiyat akademisyenleri olun ister efendim milletin bünyesinde görev alan din kültürü ve ahlakın muallimleri olun isterseniz yani ki dinin sırtından kısacası yani ben ben de aynısın gibiyim yani dini İslam'ın mınse sağladığı sıfat hocalık sıfadan karnınızı doyuruyorsun karnımızı doyuruyoruz o zaman bu millete utanarak hayal ederek yani bir eziklik duyarak kusura bakmayın peygamberler bu işin asıl başı ve olduğuna göre bunlar din hizmetinden hiçbirisi bir şey almadığına Allah'ın bizzat kendisi şahit değil midir ya? La eseliküm aleyhi min ecrin ine ecriye illa le rabbil alemin ayeti onların adına Allah'ın Kur'an'dan bize naklettiği sözler değil midir? Bu din hizmetine bak. İslami hizmetler. Yani hocasının tüccarsınız. Tamam sattınız zaman para alırsınız. Hocasınız sanatkarsınız. Bir Ebru sanatınız var veya Hüseyin Hoca gibi hat sanatınız var. Alırsınız. Çatır çatır alırsınız. Veyahut da buna benzer bir hizmet ürettirsiniz. E, alırsınız ama sırf Kur'an okuduğu, vaaz ettiği millete e, din kültürü ve ahlakı aşıladığı için bunlar aslında normalde para alınmaz Müteahir ulaması sağ olsun bizi kurtarmışlar Yani başka iş yapmaları yasak olduğu için Bir işe bağlı kaldıkları için Özgürlükleri daraltıldığı için Bu işten bir şey alırlar gibi Bizi kurtaran bazı fetvalar var ama Hiç olmazsa istihya eylemek Haya eylemek lazımdır ki Dini mübini İslamiyet'in Allah ilminin sırtından geçinen insanlar en azından başını yere eğerek utana sıkıla haya ve edep çerçevesinde ki ben de onlardan birisi olarak bu atmosfer içerisinde konuşuyorum. Yani bu insanlara bir e, cennet cehennem çatalında sağa sola sevk eden bir trafik polisi gibi değil de uçurum kenarına gelmiş bir insanın yalvar yakar kurtarmaya çalışan bir mantıkla bir yaklaşımla bu insanlara hizmet ve servis vermemiz lazım değil mi arkadaşlar? Allah için şimdi yani birbirimizi tatlı tatlı uyaralım. Bak ben hakaret etmiyorum. Ben kimsenin böyle yaptığını küçümsemiyorum. Yapanlara yapanları tenzihle bunu söylüyorum ama biraz daha yapmamız lazımdır. Bu Hadisleri bize örnek olmalı. Gece ve gündüz mesai anlayışı, anlayışı yok İslam'da arkadaşlar. Yok, yok, yok. Hazreti Nuh peygamberin baş din dersi öğretmenimiz olsun o bizim. Baş cami hocamız olsun bizim. Baş efendim okutmanımız olsun bizim. Yani peygamberler Allah adına bu hareketin başı ve başkanları değil mi? O mübareklerin ifadesinden sureyi Nuh'tan çekip alırsak. Bismillah. İnni deautu kavmi leylen ve neharan felem yezithu duai illa firaran. Yani Allah'ım gece demedim beni tanıyorsun Nuh gece demedim gündüz demedim açık demedim gizle demedim her türlü yolu yöntemi denedim vallahi billahi nefes nefese 950 tane sene bitirdim Elfesenetin illa hamsinami 950 tane sene yıl yıl 950 çarpı 365 gün 950 çarpı 365 gün gece demedim gündüz demedim nefes nefese bazı insanların kulağına fısıldadım bazıları miting yapar gibi meydanda durun kalabalıklar Necip Fazıl rahmetullah aleyhin dediği gibi durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak ineğe tapmayın <gülüyor> öküze tapmayın. Gök tanrısı, teyir tanrısı olmaz. Hayaletlere, seslere, sözlere, uydurduğunuz isimlere tapınmayın. Hep beraber Allah'a tapınalım dedim. Ki Fazıl gündeme gelmişken Allah oğluna da rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hayranı ve hastası olduğum Müslüman şairlerden birisidir. sultan şu aramıza da gerçekten Allah vurgunu ve yangınıyla ömrünü bitirmiş olan... Necip Fazıl'ımıza tepeden tırnağı yüce Allah'tan rahmetleri mekanın cennet olmasını oğlu ile birlikte sarmaş olarak baba oğlu kuzu sarması cennetine cemaline kabulünü Allah'tan niyaz ederim. Geride kalmış Müslüman şairlere çok başarılı güzel e, sanat hayatı dilerim ve e, icraatlar Allah'tan niyaz ederim. Hidayetten mahrum olanlarına hidayetini Allah adına kullanmaların niyaz ile buraya bir ufacık bir ara çıkışı yapmış oluyorum. Yani... Allah'ın verdiği ilmi Allah adına kullanmak ve bunu çekinmemek, hakkı aykırmak, söylemek ki ayetin size okudum ayetin manası ve muhteşem uygun bir noktaya getirmiş olduk işi. İkinci kısım varacının öyle bir adam ki öyle bir buradaki rical, reculiyet, kadınlık, erkeklik cinsel olarak da düşünmeyin bunu. Kur'an-ı Kerim'de bismillahirrahmanirrahim ticaretün ve la tülihim, vela bayun, an zikrillah ve benzeri ayet-i kerimede recul ricali erkek anlamında kullanılmıyor. recul erkek demek normalde ama yani insan anlamına adam anlamına adam öyle bir adam öyle bir kimlik kim Allah Teala ona mal vermiş, dünyalık vermiş ama o dünyalık birikimleri ve dünyalık mücadeleleri, gayretleri kesinlikle Allah'ı anmaktan alıkoymamış. Allah'ın övdüğü hanımı konuşuyorum. Allah'ın övdüğü erkeği Allah'ın Kur'an'da Gerçekten kutsallaştırdığı üstün tuttuğu ve kendilerine her türlü ödülü ödül yağmuruna tutacak derecede yağdırdığı kaliteleri konuşuyorum Sure-i Nur'dan öyle adamlar öyle hanımlar erkekler ki la tülhihim onları engelleyemez ayak bağı olamaz oyalayamaz ticaretin geçim yolları eğer ticarese ticaretleri ve la beyun alışverişleri veya memuriyetleri, işçiliği ve hatta bugünlerdeki ifadeyle işsizler ordusu Türk ordusunu geçti arkadaşlar işsizler ordusunun morali kırık, canı sıkın bitip olması yani şimdi iş insana Allah'tan alı koyuyor ya bu anlatımlara göre Allah'ın ifadelerine göre şu dönemde işsizlik Allah'tan insanlara alı koyuyor hani sarhoşa sormuşlar ya seni sürekli içerken görüyoruz ağlarken de içiyorsun gülerken de içiyorsun bu ne iş deyince ya demin sorma işim tıkırındayken keyfimden içiyorum işim ters gidince kahrımdan içiyorum demiş ya bizim de şimdi işimiz tıkırında olduğunda keyfimiz çok tavan yaptığında keyfimizden kılmıyoruz veya keyfimizden ibadet etmiyoruz eğer işimiz ters gitmişse bu sefer de kahrımızdan ben bu moralsizlikle alacaklar verecekler kapıya dayanmışken icralar şunlar bunlar ben bu kafada nasıl Namaz kılabilirim ki diyoruz biz varlık ortamında varlık bize engel oluyor yokluk ortamında yokluk bize engel oluyor ünlü bir Allah dostu alemin kaliteler kalitesi bir alemin dediği gibi zengin diyor işim tıkırında Kur'an'la ilgilenmiyor. Fakir diyor, geçim derdim var. O ilgilenmiyor. Kur'an kaldı orta yerde diyor. Zengin diyor, işim tıkırında Kur'anla ilgilenmiyor. Fakir diyor, geçim derdim başımaşmış diyor. Kur'anla ilgilenmiyor. Kur'an kaldı orta yerde dediği gibi. Yani burada Allahu Teala Hazretleri kendilerine mal verdiği kimselerin o Kazanımları, geçim savaşları, mücadeleleri sırasında hiçbir şeyleri yoklukları, varlıkları diyor Allah beni unutturamaz. İki, o ikam salatı namaz kılmalarına kesinlikle engel olmaz. Hangi şart altında olursa olsun. Hani İktidar verilen kendilerine güç verilen insanlarında güç olduktan sonra bu parasal güç olabilir siyasal iktidar güç olabilir veyahut da başka türlü güç olabilir onlara diyor Mevla imkan verdiğimiz zaman Yusuf'ları alıp kuyulardan Mısır'lara sultan yaptığımız gibi böyle bir ilahi tasarruf sonrası namazlarını güzel kılarlar ve ate ve zekate ikinci ayette bu ayet öz, özde kardeş oldukları gibi sözde de yani iş, ifade de kardeş olduğu için birleşik götürmeye çalışıyorum. اقامس, e, ''Ve itaiz zekati'' burada ''Ekamus'' ve ''Ateviz zekati'' olaraktan geçiyor. Zekatlarını verirler. Daha sonra ''Ve emaru bil maruf'' Allah'ın emrettiğince insanlara emrederler. i̇şkembe kübradan savurmazlar. ''Ve ma yentuk anil heve in huve illa vahyun yuha'' denilen bir peygamberle çalışan adam işkembeden, hevay, hevesinden, nefsi emmaresinden konuşmaz.'' Ondan bundan toplama araba gibi toplama bilgilerle karma bilgilerle insanlara yön çizmez yön tayin etmez eğer Ciddi anlamda Allah'a ve ahiret gününe inanan samim bir Müslümansa adam gibi bir yerlere geldiğinde Allah'ın emrettiğiyle emreder ve nehev engel olmaya çalışır uyarır ikaz eder veyahut da artık kişilerin durumuna göre yetkilerine güçlerine göre anil münker Allah'ın münkerat çirkin dediği tanımadığı kabullenmediği mülkünde görmek istemediği Allah'ın kendi mülkünde görmek istemediği duymak istemediği konularda insanları uyarırlar engel olmadığı. Olurlar. Ben hayatta olduğu müddetçe Allah'ın dininden hiçbir şey eksiltemezsiniz diyen Hazreti Ebubekir gibi ayun kasu şeygun vena hnu mint fi min dinillah vena hnu biz hayattayken Allah'ın dine nasıl bir şey noksanlaştırılabilir ki diyen Hazreti Ebubekir gibi zekatını vermeyen kabilelere gerekirse silah kullanarak ben vergim alırım bütçemin bir kısmı da zekat gelirlerinden oluşuyor deyip vallahi Hazreti Muhammed'e verilen zekatın içinden bir oğlak yani Keçi yavrusunu bile vermezlerse, onlarla gerekse savaşırım diyen bir zihniyet gibi ki, gibi ki ki askere gitmeyenle efendim vergi vermeyenle seçime katılmayanla cezai müeyyidelerle demokrasinin korumaya çalışan birilerinin varlığı gibi Hazreti Ebubekir'in de ifadesi bu meyanda bir ifade. Ben benim Peygamberim'in yani halifesi olduğum görevini madden manen üstlendiğim bu kutsal emanetin uygulaması sırasında. Vallahi Allah'ın Resulüne verilen bir oğlak bile ihmal edilse gerekirse güç kullanarak ben onu çatır çatır alırım e, depoya koyarım tabiri caizse ki Allah'ın emrettiğini emrederim ederler yasaklarından insanları soğutular uzaklaştırır caydırır yaptırtmazlar. Eh ve ve ila Allah akibetu'l umur. Kafir de olsan, işlerin Allah'ın önüne doğru akıp gidiyor. Müslüman da olsan, azgın bir sel de olsan, durgun, sakin akan bir suda olsan, Allah'a, Allah'ın denizine kavuşacaksın gibi. İşte Mevla'nın kendine dünyalık verdiği kimseler önce o nimetler kendilerine engel olamaz. Yani namazına engel olamaz, Allah, Allah hatırlamasına engel olamaz, zekat vermesine engel olamaz. Ki bunlar önemli bir günde Allah'ın önüne çıkacakları bir günde kalplerinin, gözlerinin yuvasından fırlayıp korkudan çenelerine dayanacağı önemli günün hesabını yaparlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ama böylelere de diyor Mevla. Söz veriyorum. Ben kendi katımdan hesapsız rızık vermeye söz veriyorum. Onları o korkularından emin kılmaya, rahat etmeye, rahat ettirmeye söz veriyorum diyor. Hadis-i imrenme, gıpta etmem, kendileri gibi olmayı Allah'tan talep edeceğimiz kimselere gelince... ...Allah bir adama mal veriyor veya bir kadına miras kalıyor kocasından, şundan, bundan, atasından... ...Fesüllita bela kesiliyor... Alâ heleketi fil hakkı diyor ki peygamber aleyhissalâtu Vesselam efendimiz, Hazreti Ebu Bekir modeli bir yaklaşım. Allah bizi de ismen cismen olmasa da icraat olarak ona benzemeyi nasip etsin. Fesullitâ alâ heleketihî, bak helak etmek, yok etmek, eritmek fil hak, hak uğrunda. Allah adına, Allah yolunda, güzel işlerde o malının başına bela kesiliyor ve diyor ki ey malım ben senin başına belayım seni Allah yoluna eritmeden ölmeyeceğim. Gece demiyor gündüz demiyor infak ediyor diye başka bir hadis-i şerifte aynı. Aynı rivayetin ikinci ravi başka bir ravinin dilinden kayda geçmiş olan da yunfikuhu anâ el-leyli ve etrafen nehar gibi gece gündüz infak ediyor, ikram ediyor. Böylelikle arkadaşlar Allahu Teala Hazreti'nin beğendiği, kıpta edilen, imrenilen ve gerçekten dünya ahirete köşeye dönecek bir adam haline geliyor. Böyleleri olmak dururken böyle bir yapıyı, böyle bir kapıyı zorlamak duruyor. ne diye tıkanık bir adam, ne diye sınırlarda, ne diye kenarlarda, şrampol noktasında dolaşalım ki inandığın davada şüphesiz inanıyorsan Allah'ın verdiği malı Allah'tan Allah'tan esirgemeyeceksin. Allah'ın verdiği canı da Allah'tan esirgemeyeceksin. Çünkü sen onun ürünüsün. Sendekiler ve sen ve sendeki her şey onundur Evet. Allah yolunda harcamak, inandığında şüphe etmemek ve ulakumu sadıkun olmak, adam sadık çıktı, dürüst çıktı, sağlam çıktı. Gerçekten cıl çıkmadı. Bir geçimsizlik konusunda bir arkadaşların hakemi, yarı hakem oldum da bana şu itirafta bulunmuşlardı. Evlilikle alakalı hocam kavun değil ki koklayasın diyerekten böyle bir geçiştirme, geçici ifade kullanmışlardı. Yani aralarındaki geçimsiz nedeni sonradan ortaya çıkan kötü huylar, kötü davranışlar olduğunu söylerken taraflardan birisi bu ifadeyi kullandı. İnsanoğlu kavun değil ki koklayasın demişti. Allahu Teala Hazretleri diyor ki yani sadık adam. Başından sonuna kadar sadık adam, benim verdiğim malını ve canını benim yolumda aslanlar gibi kullanmaktan geri saymazlar, geri duymazlar. İnşallah bu ayet-i kerime ve çerçevesinin hem bir Hindistan yolculuğuyla alakalı ve bağlantısını da dile getirmek üzere haftaya onu devrediyorum. Sadece okuduğum ayetlerin meal olaraktan bir sunuşunu yapayım. İnşallah bunun açılımı üzerinde dururuz değerli dinleyenlerim, sevgili kardeşlerim. Bu sohbetin ana fikri ve özeti noktasında kulağınızda küp olacak önemli bir ifade olduğu için sure Nur'daki o ayetin o parçasını yine alayım. Başında beni dinleyemeyenlere sonunda ifade olaraktan sunmuş olayım. Boğaziçi'nden bir arkadaşım 1980 yıllarında bir grupla derse gelmişti büyük şehrin altındaki hoş kademde imamken... Onları bir hayra yönlendirdim, hayır parasını bana teslim edip hocam vekilimizsiniz, bu usta güvendiğimiz dağlarsınız, lütfen kar yağmasın, hedefe ulaştırılsın derken şu ayeti, benim öğrettiğim ayeti bana Türkçe meal olarak sunmuşlardı. ve Allah Teala buyuruyor ki sana onlara verdiğim benim mallarımdan ve atuhum veriniz. Mimmâ malilla Allah'ın malından, ellezî öyle bir mal ki âtâ kümse Allah onu verdi. Size Allah'ın verdiği maldan Allah yoluna verin. Başkasının malını demiyorum diyor Allah. Hepsini de ben verdiğime göre benim verdiğim canı benim yolumda. Benim verdiğim malı benim yolumda kullanın diyor sevgili Allah'ımız. Bu ayet-i kerimelerde siz ümmetin gelmiş geçmiş insanlığın en hayırlısısınız. Çünkü bütün insanlığı hedefliyorsunuz ki iyiliği emrediyor, kötülükten sakındırıyorsunuz. Ehli kitap da iman etse ve böyle yapsaydı ne kadar da hayırlı olurdu ki onlardan çoğunluğu fâsıklardır ama müminlerde vardır diyekten işi bir tatlıya işte söz konusu oldu. Peygamberimizin de bir açım bir açıklamasını Kur'an'da ayet olarak alıyoruz. Söyle benim güzel peygamberim bu benim yolum. Şahsım ve ekibimle insanları Allah'a çağırma yoludur. Şahsım ve ekibimle insanları Allah'a çağırma yoludur. Ve ben bunu basiretle, şuurla, delillerle yaparım. Ve ben müşriklerden değilim. Allah'tan başkasının yoluna çağıran müşriklerden değilim. Fad'u bidavallahillevi semmakumul el müminine ibadallah diyor ya peygamberimiz. Ey kendilerine Allah'ın mümin ismini verdiği. Müslüman ismini verdiği adamlar ki ben burada özellikle bu bugünkü de sohbetimi ağırlık Müslümanlara direkt yapıyorum ama Müslüman olmayanlar da yandan şöyle bir e, ibret almak hidayetleri niyetine dinleyebilirler ama özellikle Müslüman yoğunlukta bir topluma konuştuğum için çok rahat bir ifadeyle bunu söylüyorum. Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu buyuruyor ki kullarım kullarım kullarım size Müslüman adını veren Allah olarak konuşurum. Mümin adını veren Allah olarakum. Lütfen iman ettiğiniz, iman ettiğiniz ve teslim olduğunuz davaya insanlara çağırın. Fed'u davet edin, çağırın bir dava, bir dava vallahi Allah'ın öyle bir davasına ki. Sen makum sizi isimlendirdi. El müslümin el Mümin'in ise mümin ve Müslüman ismini veren Allah'ın ya Müslüman'sın kısaca, İslam'a çağır. Başka bir şey demiyorum ben. Müslümansın. Bu insanları İslam'a çağır.